cemali görmeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle İslam'a, İslam erlerine yardım etsin. Kafirlere, facirlere, zalimlere fırsat vermesin. Müslümanları her yerde korusun, gözetsin, müzaffer eylesin. Allah Azze ve Celle onların kurduğu tuzakları başlarına geçirsin. Evet kardeşlerim, meleklere iman babına geldik biliyorsunuz iman derslerinde bey hakimin şuabul iman derslerini takip ediyoruz bu babtan devam edeceğiz meleklere iman dediğimizde bunun bazı manaları vardır yani ben iman ettim meleklere iman ettim dediğimiz bunun da karşılığı bazı önemli noktalar vardır. Önce meleklerin varlığına iman etmemiz gerekir. Sonra onları olduğu gibi tanımlama ve Allah'ın kulları olduğunu, Allah'ın onları insan ve cinler gibi yarattığını, memur ve mükellef olduklarını, ancak Allah'ın onlara takdir ettiği güçleri, yeteneği ve ölümün onlar için de geçerli olduğunu ancak Allah'ın onlara uzun bir ömür verdiğini, o zaman gelmeden ölmeyeceklerini, onların Allah'a ortak koşacak şekilde vasfedilmeyeceklerini, öncelerin iddia ettikleri gibi meleklere ilahlık, isnat edinemeyeceğini iman istedir. Yine onların bazılarının Allah tarafından insanlara gönderilen elçiler olduğuna, bazı melekleri de diğer meleklere gönderileceğine iman etmek. Bundan sonra arş taşıyan meleklerin var olduğuna, bazılarının saf saf dizilip Allah'ı zikrettiklerine ve Kur'an'da bunları anlatan bir çok ayetler vardır. Maalesef iman ettim diyen tarafa bakarak meleklere iman konusunda da çok ciddi yanlışlıklar, çok ciddi inanışlar ve çok ciddi ihtilaflar gündeme gelmiştir. Bunların hepsine noktayı koyan Ayşe annemizden gelen bir rivayet vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah Adem'i çamurdan, topraktan, cinleri dumansız, zehirli ateşten, melekleri ise nurdan yaratmıştır demiş. Ve bütün ihtilaflar bu hadisler ne yapmıştır? Bitmiştir. Muhammed ümmetiyim deyip de yaratılanları sadece insanlar ve cinler diye e, sınıflandıran meleklerin de cinlerden bir e, kol olduğunu söyleyen veyahut Allah sadece Adem'i ve melekleri yarattı. Cinler isyan edenler meleklerin içinden deyip iddia edenler olmuş. Yani önüne gelen bir şeyler uydurarak birçok ihtilaflara ne yapmışlardır? Sebep olmuşlardır. Mekke toplumunun da müşriklerinin inanışlarından birisi neydi? Melekler Allah'ın kızları, cinler Allah'ın haşa oğulları. Melekleri masum olarak görürler, cinleri ise çok yalan söyleyen, isyan eden olarak görürlerdi. Ve ne malum Muhammed'e cinlerin haber getirmediği derlerdi. Yani gelen vahyi tasdik etmezlerdi. İşte Allah Azze ve Celle önce onlara neci 3 indiriyor. O nefsinden, hevasından konuşmaz. Sonra Vakı 78-79. ayetleri indiriyor. Ona levh-ı mahfuzda namustan yani temiz olandan başkası dokunamaz diyerek Cibril'i işaret ediyor. Yani Kur'an'a indirler Ve Kendilerine gelince erkekler, Allah'a gelince kızlar isnad ediyorlar. Nasıl da kötü yakıştırıyorlar diyor. Biliyorsunuz Mekke toplumu kız çocukları olduğunda suratları ne yapardı? Kas katı kesilir. Belli bir yaşa geldiğinde daha önce gider çölden derin bir kuyu kazar. Onu güzelce giydirir, kandırır, elinden tutar. Onu bir yere götürüyormuş gibi o kuyuya çöle atar, ölüme terk eder, gelir Bunlar da inanç şekli buydu. Onun için Allah Azze ve Celle melekleri nurdan yaratmış. Onları belli görevlerde kılmış ve takdir ettiği şekilde onlara güç, kuvvet, selahiyeti vermiş. Ve onlar da nedir? Ölümlüdür. Onlar sadece Allah'ın emirlerini yerine getiren memurlardır. Yani insanlar ve cinler gibi kullukla mükellef olan değil. Seçme hakkına sahip. Değillerdir. Ve yine inanışlara baktığımızda meleklere iman ettik dediğimiz halde maalesef öyle kötü inanışlar var ki bizde şeytan bizleri öyle bir oyuna ki siz hiç kız çocuğunuza ciddi İsrafil, Mikail ismini koydunuz mu? Rıdvan ismini koydunuz mu? Erkek olduğunda maalesef Müslümanlar bunlar erkek ismidir diye ne yaparlar? Koyarlar. Kız çocuğu olduğunda hele beyaz tenli olduğunda adını ne koyarlar? Melek koyarlar. Hani erkekliği, dişiliği yoktu? Hani senin iman inancında bu yoktu? Maalesef bilinçaltında şeytanın da kandırmasıyla bu tip şeyleri gündeme gelmiştir. En güzeli koymuşlardır. Kızına da koyuyorsan koy. Bir kızım, bir oğlun ne olur? Birine İsrafil'de, birine Mükeril'de. Madem meleğin ismini koyuyor, ben sana iman ettin ama Ama kızın olur, adını melek, erkek koyarsın adını Cebrail koyarsan, bunda gizli bir müşkülat var. Vatikal etmek lazım arkadaşlar. Onun için iman dediğimizde, iman inançları, esasları bizim sözümüze de, özümüze de, her şeye de ne yapacak? sırayı edecek. Ve meleklerin Allah Azze ve Celle'nin emrini yerine getirdiği özel görevlerde yaratıldığı gibi ona birçok vasıflar verilmiştir, görevler verilmiştir. Mesela bunlardan bir tanesini anlatan en önemli kıssalardan bir tanesi Allah Azze ve Celle Adem'i yaratıyor. Adem'in sulbünden kıyamete kadar gelen bütün ruhları çıkarıyor ve hepsinden ne yapıyor? Ayit alıyor. Ben sizin hmm. Rabbiniz değil Kardeşlerim, Adem Aleyhisselam'a soyundan gelecek peygamberleri gösteriyor. Beyaz ipek bir atlasta onların sureti ve alımlarında yaşını görüyor Adem Aleyhisselam. Bunlardan hangi peygambere gelince yaşını küçük görüyor? Bu Davut Aleyhisselam. Yarabbi diyor bunun ömrü çok azmış. 40 sene. Allah Azze ve Celle diyor ki ben o kadar takdir ettim. Ama sen ömründen bir kısmını bağışlarsan o sana kaldı Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'a kaç sene ömür tayin ettiğini söylüyor? Bin sene. Adem Aleyhisselam ömründen 60 seneyi oğlu Davut'a bağışlıyor. <gülüyor> 940 sene geçince ölüm meleği geliyor. Adem Aleyhisselam o vahayı unutuyor, inkara sapıyor ve Allah Azze ve Celle de kiranın kântillerini anlatıyor. Yani sağ ve solda ağzından çıkan, sendeki her şeyi zafdeden melekler. Bunun dışında hafaza melekleri var. İnsanları nedir? Koruyan. Veyahut e, sabah namazında, ikindi namazında şahit melekler vardır diyor. Kim cemaata dek gelirse Allah Azze ve Celle onların amelini hemen Allah'a ne yapar? Muştular diyor. Veyahut bir sahabe rüküden sonra ne diyor? Rabbena vekel hamd tam hamden fesilen tayyimen mübareken fih diyor. Aleyhisselatü vesselam diyor ki bunu kim dedi? Önce seslenmiyor. Korkuyorlar. Yanlış bir şey mi yaptık? İki üç kere tekrarladıktan sonra adam çıkıyor. Vallahi diyor bunu işte şu kadar melek Allah Azze ve Celle'ye muştunamak için göğe yükseldiler. Diyor. Demek ki biz namazdayken bile bizleri dinleyen kimler? Melekler var. Ve yine nastara baktığımızda Allah'ın yeryüzünü dolaşan melekleri vardır. Bunlar ne yapar? Allah'ı zikreden toplulukları arar diyor. Buldu mu birbirlerine haber verirler ve oradakilerini kuşatırlar ta göğe kadar. Sonra Allah Azze ve Celle'ye bizleri haber verirler diyor nokta nokta nokta devam ediyor. Yani meneklerle alakalı birçok neler vardır, kıssalar vardır. Bir tane de son taraftan söyleyeyim. Gökte iki melek karşılaşıyor. Nereye gidiyorsun diyor. O diyor ki, falan mümin kul ölüm düşeğinde. Ama yatağa düşmeden bir günah istedi. Canı da bir şey istedi. Ben gidip onların orada yaşayan yaşadığı yerde işte balık bıçağını çekmiş. Ben onu saklayacağım. Arayıp bulamayacaklar. O da günahına kefaret olacak. Peki sen nereye gidiyorsun? Ben de falan kasabaya gidiyorum. Orada bir kafir ölüm döşeğinde o da ölüm döşeğine düşmeden bir hayır işledi. İşte şu istediği şeyler de o gölde bulunmuyor. Ben de bunları o göle bırakacağım. O yakınları da onu tutacak. O yiyecek. O da en son yaptığı iyiliğe ne yapacak? Kefaret olacak. Allah'ın karşısına tam kafir ona diye Bakın bunları biz ne yapmıyoruz? Bilmiyoruz. Veyahut abraş, kel, körün kıssasına baktığımızda onlara gelen elçi, melek nedir? İnsan kılığında geliyor ama Allah'ın gönderdiği nedir? Bir melektir. Demek ki bizim birçok imtihanımız var. Allah Azze ve Celle bir meleği insan kılığında kel, kör, abraş olarak yanımıza gönderiyor ve bizleri ne yapabiliyor? İmtihan ediyor. Allah insanı. olsun. <gülüyor> 99 kişiyi öldüren hadisteki e, hakem de Allah'ın onlara gönderdiği nedir? Bir melek. Yani o kadar çok vaka var ki bizim yapacağımız bir meleklerin nasıl çalıştığı, nasıl ettiğini kafa yorma. İşittik, itaat ettik. Ana başlıklar bir meleklerin varlığına inanacaksın. Onlar nurani bir varlıktır. Cinlerden biri değildir. Ayrılan bir fırka değildir. İkinci kalın çizgi nedir? Yemezler, içmezler cinsiyetleri nedir? Yoktur. Onlar da ölümlüdür. Allah'ın takdir ettiği işleri yaparlar. Yani bunlar önemli noktalardır. Ha, hangisi üstündür? İşte şöyle midir, böyle midir? Bunlar boş adamların işleridir. Ve geçmişte insanlar oturmuşlar. Hiçbir şey bulamamışlar. Tükürüğüm ağzımda biriktirdim, biriktirdim. Yutarsam boruş bozulur mu? Boruş mu Mekruh mu olur? Olmaz mı? Tenziyenli mekruh, tahrimenli mekruh. Veyahut işte kahve içersen, kaç kahve içersen haram olur, mekruh olur. Veyahut işte bu ettim işte şurama dokandı mı, dokanmadı mı? Şuramda şu kadar kaldı, oldu mu olmadı mı? Millet bunların üzerine düşmüşler. İşte şöyle olursa şöyle olur, böyle olursa böyle olur. Mesela bir Hanefi mezhebinin Feteva-i Hindi'ye var. 18 cilt yazmışlar. Zeyt şunu ederse ne olur şu. Sonra yine onların Reddül Muhtar var. Yine o kadar. Okuyun. Ağzını şöyle açıp tabbe öyle kalır. Öyle meseleler yazmışlar ki dini kolaylaşmış mı? Zorlaştırmışlar mı? Amel edilemez hale mi getirmişler? Çetrefelli hale mi getirmişler? Delir. Neyse. O inen vahiy dağdakine daha de hitap ediyor. Ovadakine de, yöneticiye de, çobanı da. Bakın şirki anlatıyor. Hadisi devamını naklediyoruz. Sizin bir köleniz olsa, deseniz ki, işte iş, işte ev. Çalış, kazan, gel burada yat. Ücretini öde, seni azat edeyim. O da sizin gösterdiğiniz işte çalışsa, gösterdiğiniz yerde yatsa, dinlense, Ücretini götürüp bir başkasına verse bundan hoşnut olur musunuz? İşte şirkin misali budur. Bu anlatımı ya o kadar basite indirmiş ki e, anlamayacak insan var mı? Beğaz, namazın faydalarını anlatırken sizin kapınızın önünden bir nehir aksa günde beş sefer girseniz temizlenseniz sizden ikirde neser kalır mı? Nehir nehir. Ya e, adam tertemiz olur. İşte dinde namazın misali budur. Yani o kadar geniş, teferruatlı, beli açıklıyor ki yani daha fazla bunu götürmeye, etmeye ha biz de ne yaparlar? Namazı kılma istersen ama asrını inkar etme. Ama bak kılmazsan kabirde kızgın saçta sana kıldıracaklar. Şöyle edecekler, böyle edecekler. Olmadık şeyleri uydurarak yani öyle bir hale getirirler ki halbuki dinde açık kulun ilk bakılacak ameli nedir? Namaz. Namazdır. Ondan geçerse her şeyden geçer diyor. Ondan geçemezse hiçbir şeyden geçemez. Demek ki amelinin kabul olması için önce namazı kılman gerekiyor. Yani dünyanın en iyi insanı olsanız, hacca gitseniz, orucunuzu tutsanız, sadakanızı, infakınızı, her şeyi yapsanız, namazla gevşekseniz, gökte bulut, sen amellerin sevabını onu havanı ararsın. Havanı. Yani. Onun için öncelikler var. Bu öncelikleri ne yapacak? Yapacak mısın? Ama bizim Anadolu'da Ramazan gelince oruç tuturlar, Tutmayanı kınarlar. Değil mi? Teravihe gitmeyeni de kınarlar. Bayram namazına gitmeyen de kınarlar. Cumaya gitmeyen Ama beş vakit namazı kılmayan kimse karşılaşırlar. Kimse karşılaşırlar. Yani tersten gidiyorlar. Halbuki Dinin aşamaları ağır ağır, önce taklidi, sonra tahkike çevirerek ne yapar? Gider. Aynen mesela bir çocuğun mükellef yaşı, Türkiye'de on 14 öyle değil mi? Kız çocuğu demem erkek çocuğu için. Kız çocuğu buluğa erdi mi bitmiş, şey, hayız oldu mu bitmiştir. Peki, 14 yaşında mükellef olan bir çocuk kaç yaşında namazı kıldırın diyor değil mi? yaşında. Evet, kaç? Evet. Ya onda ha ondan mı Onda döv diyor, döv diyor. Yedide alıştırın. Yani önce taklit. Takliden gelecek. Taklit gelecek, taklit eğer yerine oturmamışsa şöyle hani bir yere oturmayınca bizim Türkler çekici alır, ne yapar? Bir vur, tek oturur. Hafifçe döv diyor. O tam yerine ne yapıyor? Oturuyor diyor. Ondan sonra bak daha mükellefe kaç sene var. Demek ki bir sıkı bir takip var. Bir takip var. Onun için kardeşlerim dinde emredilen veyahut anlatılan öğretilen bir mesele kapalı değil. En ince teferratına kadar öğretilmiş ama bu ihtilaflar bu çelişkiler bu imandaki anlayışının insanlar arasındaki tahrifatı Bizim dini bilgilerden değil, değişik şeylerden sulanmamızdan kaynaklanıyor. Çünkü Allah Resulü bizi gecesi gündüzü gibi aydınlık bir yolda falan. gökte kanat çırpan kuştan da haber verdi. Tuvalete hangi ayaklan akbürün ah girdiğimiz ve çıktığımızdan bize bize ne yaptı haber verdi. Yani dinde ihmal edilen eksik bırakılan bir mesele yok. Ama bizim eksikliğimizi hemen ne yapar? Doldururlar. Mesela Bakara Suresinin 102. ayetini hiç okudunuz mu? Tamam, okumuşsunuz da. Tamam. Hatırlatayım ben size Sevda Bey. Ağzım dolduğu için dikmeyeceğim. Harut'tan marut olabilir mi? Olur. Bu meleklerle alakalı anlatırlar da anlatırlar. Hani sihir öğreten ve kafir olmadan sihir öğretmen. Hatırladın değil mi canım kardeşim? Sen bunu aslını öğrenme, büyücü bile olursun. Yani Allah korusun tabi. Yani dindeki masları kullanarak pislik alıyorlar. Hangi fırkıya giderseniz gidin, ya bir ayeti ya bir hadisi veya her ikisini getirirler. Buradan batıl bir yola ne yaparlar? Yol açarlar. Kendi renklerini verirler. Allah Azze ve Celle Allah'ın boyasıyla boyanın diyor. Ayet numarası istemiyorum. Hangi surede? Kurtar kaç ayı? Bakarız ulusu. Allah'ın Allah'ın Allah. Ayet Evet. Demek ki kardeşler, hangi mesele olursa olsun, hangi mesele olursa olsun, biz Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine, sahabenin hayata geçirdiği gibi meselelere ne yapmak zorundayız? Bakmak zorundayız. Bakın Allah onlardan razı olsun. Namazdayken aleyhissalatü vesselam ayakkabıyı çıkarmış, onlar hiç tereddüt etmeden çıkarmış. Namazdan sonra Allah Resulü hemen dönüyor onlara. Ne diyor? Neden çıkardınız? Ey Allah'ın Resulü, sen sana vahiy geldi zannettik. Ayak kabılarıyla namaz kılmayacağını zannettik de çıkardık. Cibril geldi. Benim ayağımın altında necaset olduğunu söyledi. Ben onun için çıkardım diyorum. Bakın. Yahudiler ve Hristiyanlar ayak kabılarıyla, mensteriyle namaz kılmazlar. Sizler onlara ne yapın? Muhalefet edin. Hemen düştükleri bir yanlışı ne yapıyor? Düzeltiyor. Yani bakarak, taklit ederek hayata geçirildiyse, yalnızsa ve Süleyman ne yapıyor? Düzeltiyor. Ama yanında birisi bir şey yapıp da bakarak yaptıysa, yanlış değilse onu da ne yapıyor? Tasdikliyor. Mesela bir savaşta, Zilzilat-ı e Savaşı'nda sahabenin bir tanesi emir cünüp oluyor, teyemmüm ediyor, orduya namaz kıldırıyor. Gelince ordu şikayet ediyor. Bu cünüp olarak bize usfetmeden namaz kıldırdı diyor. Halbuki o ana kadar bildirilen bir şey yok. E Allah'ın Resulü diyor, Allah, nerede demeyeceğim, Bakara suresinde kendi nefsinizi zulmetmeyin veya öldürmeyin, ayetini gördüm de ben de gusletseydim, öleceğimi zannettim, teyemmüm ettim diyor. ve sellem gülüyor, ta azın işleri gözüküyor. Bak bu da nedir? Taklili bir cümmettir. O olayı ne yapıyor? Tasdikliyor yani doğru olduğunu tasdikliyor ve bu olay ne yapıyor? Bizim dinimizdendir abi. Ama yalnızsa hemen ne yapıyor? Neden çıkardınız? Olayı söylüyor ve doğrusunu bize öğretiyor. Aynı bu meselelerde kardeşlerim. Mesela asabın çokça olduğu bir ortamda üstünde yolculuk alameti olmayan güzel giyimli, güzel görünüşlü biri giyiliyor. Allah Resulü'nün yanına dizini dizine dayıyor, elini elinden tutuyor. Ona üç soru soruyor önce. Nedir İslam? Nedir İman? Nedir İhsan? Nedir? Soruyor. Cevabını alıyor. Doğru söyledin diyor. Sonra birkaç soru daha kıyamet falan kayboluyor. Ali Selametüllah Selam ne diyor? Gidin şunu bana. Bulun da gelin. Ömer Radya Allahümükkü aradı. Adam yoktu. O kimdi? Yani bir melekti. Niye geldi? Size dininizi öğretmeye geldi. Yani meleklere iman dediğinizde bunların hepsi kafanızda ne yapacak? Bir parlayacak. Öyle rastgele bir iman ettim anlayışı ne yapmayacak? Olmayacak. Mesela dışarıda şimdi hava buluttu. Gök çakır diyor, şimşek çakıyor. Ne diyor At sırasında? O şimşek sesi, o bulutları süren meleğin kırbaç sesi. O melekler diyor, o bulutları ne yapar? Sürerdir. Aramızda bir hafiz olsa ne derdi? Olur mu hocam? O Ali'nin kırbaç sesi derdi. Sadece, o da öyle inanmış. Ama bizim Kur'an'ımız onların, meleklerin o bulutları sürdüğü, kırbaç sesi o gürültüler der. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Evet, <gülüyor> bu başlıklardan sonra Gelen nasları okuyup devam edelim arkadaşlar. İlk gelen rivayette i̇bn Ebu Necihten geliyor. Mücahit, Allah'la cinler arasında bir soy bağı icat ettiler. Saffat 158. ayet olarak şöyle demiştir. Kureyş kafirleri, demin de dediğimiz gibi, melekler Allah'ın kızları diyorlardı. Ebu Bekir onlara, peki anaları kimdir diye sorunca, cinlerin ileri gelenlerinin kızlarıdır cevabını verdiler. İşte ayet bunlara cevap vermiş ve onların söylediğini yalana çıkarmıştır, buyurmuştur. Yine gelen rivayete göre Allah müşriklerin, meleklerin Allah'ın kızları olduğunu söylemesiyle alakalı andolsun ki cinler kendilerinin bunu söyleyenlerinin hesap yerine götürüleceklerini bilirler. Yani Rahman 15'te geldiği gibi yani meleklerin Allah'ın kızları olduğunu söyleyenler cehenneme götürülecektir manasında indiği söylemiştir aleyhissalatü vesselam. Yani onların eş koştuklarından Allah nedir? Münezzehtir. Çünkü demin de dediğimiz gibi Ayşe annemizden gelen rivayette aleyhissalatü vesselam Allah meleklerin yoldan cinleri yalın alevden Adem'i ise bildirilen topraktan yaratmıştır. Doğru olan budur. Bütün gelen ihtilafları bu rivayet ne yapmıştır? Korumuştur. Bununla alakalı demin de özet geçtiğim için girmeyeceğim teferratına. İmam Beyhaki bu konuda şu şunu demiştir, bu bunu demiştir. Tipinde bu meselede ihtilafa düşenlerin birçok meselesini naklediyor. Biliyorsunuz benim üslubum düşmüş mü? Benim üslubum İttilafları değil, iman edilmesi onları anlatmak doğru olan bu kardeşler. Hani edilmeli daha önce iman babalarını anlatırken, işte birisi size sorsa, Müslüman mısınız, mümin misiniz? İşte elhamdülillah, inşallah bu o kadar çok alimin zamanını almış ki, Hatta birbirlerini tekfir noktasına kadar ne yapmışlar? Gitmişler. Biliyorsunuz Hanefi mezhebinde Müslüman mısın diye sorulursa ne der? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Peki Şafi mezhebinde sorulursa ne der? İnşallah. İnşallah. İşte Şam müftüsü Sakale'in daha düne kadar öyle bir fetba vermiş ki kız verilir verilir bu mezhebe ama kitap ehli karısına yapılan Muameleden verilir Şam müftüsü, Şafi. Hanefi mezhebe elhamdülillah dediği için, işte inşallah demediği için ne yapmış? Kız verilmez. Yani kız bile alıp ne yapmamışlar? Vermemiş. İki mezhebe, hepsi hak ya. Birbirlerini bile tekfir noktasına gitmişler Veyahut çoraba mes konusu. Akide kitaplarında yer alacak bir kaydem bu. Ama o kadar çok ihtilafa girmişler ki, hangi itikat kitabına bakın, çoraba mest orada bir bab teşkil etmiş. Hatta sırf Hanefi mezhebi kendi arasında bile ikiye bölünmüş. Reddül Muhtar'ı alın, ben üstüne gittim baktım. Ha, zamanın çok moca yok, zamanında boş çekirdek çok uğraştık. Bıraktığında dur, duruyorsa, yürüdüğünde diyor taşı toprağa sana hissettirmiyorsa üzerine mest ettiğinde çorabası geçmiyorsa ona diyor mest edebilirsin yani bir din çizmeden bahsediyor. Bir de bizim Hacı Bayram'da satıyorlar enayi mesti şey çorap mesti diye 70 liraya 100 liraya onu satıyorlar şimdi millet giyiyor. Aynı mesele bir fıkıh kitabı daha var fetevaihin diye. Ne yazıyor biliyor musunuz? Çorabın altı yarıya kadar tabanı olmasa bile incecik deriyi gösteren bile olsa onun üstüne mestedir. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam yapmıştır diyor. Aynen hadisi naklediyor. Bak aynı mezhep. Aynı mesebin iki fıkıh kitabı. Birisi gerçeğe okuyor. Birisi ise çizmeden bahsediyor. Anlatabiliyor muyum? Hangisini oyacak? Yazı tura atacak. Dik gelirse Hüseyin Hoca'ya soracak. Evet devam eden rivayete bakıyoruz. İbn Abbas'tan gelen rivayette İblis'in adı Azazil'di. Bu meleklerin içinde de şeref aldı. Daha sonra Allah'a isyan edince bundan mahrum oldu ve lanetlendi diyor. Ravileri güvenilirdir. İbni Kesir naklettiği için ben de sizlere naklettim. Bununla alakalı şöyle bir detaya gireyim ki kafanızda yanlış bilgiler olmasın kardeşler. İmam Taberi naklediyor bu ifadeleri ki i̇bn Kesir Kesir'de İmam Taberi'nin muhtasarıdır. Yani aynı yerden sulanır. Ve İmam Taberi de rivayetleri getirir getirir. En son bu da benim görüşümdür diyerek en kuvvetli meseleyi gündeme getirir. Ki bu anlatacağım da onun tercih ettiği görüştür. Bunu zikretmeden şunu söyleyeyim. Tefsirlerde gelen bu tip bazı delilli, delilsiz, İsrailiyattan olan şeylerde İmam Bukhari'den gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize diyor ki, bu tür konuları ne tasdikleyin, ne yalanlayın. Ama insan merak etmesi hasebiyle yanlış şeylere kulak vereceğiniz en azından doğru ya da doğruya yakınlara cevap verin. Biliyorsunuz Allah Azze ve Celle ben cinleri ve insanları kendime ne yaptım? Kulluk için yarattım diyor. Peki Ayette zikredilen öncelik kim? Cinna. Demek ki bizden önce bir yaratılan ve bizden önce kullukla mükellef olan bir varlık var. Bu bir. İkincisi, meleklerin Adem Aleyhisselam yaratılacağında Bakara suresini dikkatli okumuşsanız sen yeryüzünde kan döken, sana isyan eden bozgunculuk bir kavim mi? Bu neyi gösteriyor? Bizden önceki yaratılan yani cinler Yeryüzünde ne yapmışlar? Bozgunculuk çıkarmışlar. Allah'ın emrinden çıkmışlar. Şirk koşmuşlar. Birbirini öldürmüşler. Ve o melekler de onları ne yapmış? Yok etmişler. O bozguncuları. Oradan gelirken Adem Aleyhisselam'ın yaratılışıyla karşılaşıyorlar. Ve Allah Azze ve Celle de Adem'i yaratıyor. Adem onların yanına gönderiyor. Adem onlara selam verir. Buralar ayettir. Onlar da Adem'e sorular soruyor. Adem Dünyada yaratılan ve eşyanın her ismini sayınca onlar söyledikleri sözün ne kadar yanlış olduğunu görüp secde ediyorlar. Kim etmiyor? Meleklerle birlikte o cinlerden bir ifrit olan ama o ana kadar Allah'a isyan etmeyen, Allah'ın takdirini, lütfunu kazanmış, cennete kadar yükselmiş yani o an adı artık azazil artık her neyse, Şeytan dediğimiz, lanet şeytan o. Allah Azze ve Celle benekler secde edip de iblis etmeyince, ayetlerle cevap verelim. İki elimle yarattığım halde, sana emrettiğim halde Adem'e senin secde etmene mani neydi diyor. O ne diyor? Hala kibirleniyor. Bir ayette ne diyor? Beni önce, onu sonra başka bir surede beni ateşten onu topraktan yani kendini ululuyor. Onu ne yapıyor? Küçümsüyor ve haşa Allah azze ve celle şunu diyor. Yani sen Allah'sın ama haksızlık yapıyorsun. Ben önce yarattığın halde benden küçük birine secdeye zorluyorsun tipinde ne yapıyor? İnkaraz sapıyor ve Allah azze ve celle'ye daha sonra ne yapıyor? Mühlet istiyor. Kıyamete kadar veriliyor. İşte Ademoğlunu kuşatmayı isyana sevk edeceğini ona izin veriyor. Ve ne diyor en sonda Allah Azze ve Celle senin benim ihlaslı kullarımın üzerinde hiçbir sultan yoktur diyor. İblise ne yapılıyor? Mühlet verilir. Yani iblis ayrı bir ırktan ayrı bir ifrit. Meleklerse nedir? Ayrıdır. Bunlar keskin çizgilerle nedir? Ayrıdır. Ama bu vakayı ele alarak Muhammed ümmeti olduğunu söyleyip de ne yapanlar var. Cinlerle meleklerin aynı olduğunu, meleklerin isyan edenlerinin işte şeytanlaştığını söyleyen vardır. Böyle bir şey yoktur. Veyahut hala bak Mutezili olanlar ki bizim ilahiyetteki o hoca bozuntuları diyeyim, poruşun böyle papır diyenler onlar cinlerin varlığını dahi ne yapmaz kabul etmezler. Güya işte bu ayetleri teville. Hatta bizim İtikad Üstatlarının, i̇bn temiye'nin Teymiye'nin külliyatlarında hiç kimse bulamamışlar. Bu zavallı, aklı kaçıklar güya, akıllılara tercüme ettiriyorlar. Kim bilir, kitaptan nerelere ne katlediyorlar belirsiz. Yani gidip bir de onları onurlu kılıyorlar. Bunlar doğru bir şey değil. Çünkü adamın dini yok ki, dininin değerleri yok ki, dininde ölçü o pis kahrolası iblisin aklı var. Hani ben benim, sen sensin diyen. E, bu akıldan giden birisi e, tercüme etse ne kadar sağlıklı tercüme eder? Hangi itikadı aklından çakıştığında doğru olarak oraya tercüme eder? Mümkün değil. Alın bugün Kur'an veya hadis kitaplarını. Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarıyla alakalı bir mesele geldiğinde doğru tercüme var mı? Bulamazsınız. Arş kuruldu. Ne yaptı? Oraya şey yaptı. Ee, i̇stila etti. İstila değil. El, nefsimi kudret elinde. Canımı ne? Bunlar nedir? Hepsi tevhid İşte kahrolası, itikadı neyse, onu da oraya yansıtacağı nedir? Odur. Onun için çok dikkat etmek gerekir. Her meselede bizim Kur'an ve sünnet çizgisinden ayrıldığımız noktada saparız. Ayrıldığımızda. Sonra Meleklerden bir kısımda nedir? Harut şey e, kabirde sorgu melekleridir. Kimdir? Nünker ve Nekir. Adam bu melekleri bırak kabri komple şey yapıyor, inkara gidiyor. Kim? Aynı işte bunları tercüme eden akıllar. Niye? Adem'in gününde ölenle, kıyametin kopma saatinde ölenin azabı aynı mı? Allah adaletli diyor. Neyle gidiyor? Aynı o iblisin aklıyla. Halbuki dehre sövmeyin, dehir benim. Zamana sövmeyin, zaman benim diyor. Zaman bizim için, ölen için artık zaman diye bir şey nedir? Yoktur, bu da Allah'ın sıfatlarındandır, isimlerindendir. Yani zaman artık bizim için geçer olan bir şey. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Abdullah bin Selam'dan bildirildiğine göre Allah katında yaratılanların en üstünü Ebul Kasım demiştir. Bir kişi peki melekler diye sorunca Abdullah bin Selam ona bakıp güldü ve şöyle dedi. Yeğenim meleklerin ne olduğunu biliyor musun? Melekler yerin, semanın, bulutların, dağların, rüzgarların ve diğer mahlukların yaratılışı gibi yaratılmış bir varlıktır. Allah katında yaratılmışların en üstünü Ebu'l Kasım'dır. Abdullah bin Selam böyle dedikten sonra hadisin devamını aktarmıştır. Evet. Allah hepimize hayır versin. Yine gelen rivayette zayıfları ve uydurmaları çıktım onları çizdiğim için sizlere aktarmıyorum kardeşler. Aktarsam evlere şenlik olacak ki Kafanızda da aynı Harun Hoca'nın edebil müfretten bir hadis söyle. Ana babaya iyi Başka söyle. İlk geleni söyle. Öyle sorunca hocam. İlk geleni söyle aklına. Benim beklediğimi söyle. Ah koydun mu? Yani insanlara bir şey aktardığımda. İlginç gelen, böyle gizemli gelen şey hemen kafaya yazıyor. Şimdi buradaki İsrailiyat'a şunu bunu getirsem mesela bir tanesini hafif zikredeyim, ha dersiniz. Ya da demeyin, boşver. İşte ölüm meleği daha önce kanatlıydı. Sonra günah işledi. Allah onu ne yaptı? Azap etti, sürüngen hale getirdi. O bir yılan oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Veyahut Adem'le e, annemiz melekteydi. İblis onları ne yaptı? Kandırmak için meleğin burnuna üfledi, içine girdi. Oradan dübüründen cennete kaçtı. Bunlar hep böyle geliyor. Şimdi ben anlatsam hepinizin aklında bunlar kalacak değil mi? Ondan sonra korku kaltları falan nerelerden oldu? Niye kaşınıyor? Niye bunlar kazanıyor? İşte güya, haşa, haşa, neyse ya, Buraları geçeyim. Yani öyle şeyler uydurmuşlar ki Öyle bir araları doldurmuşlar ki millet onları biliyor. Sen duydun musun? Orada hiç anlatıyorlar mı bunları? Efendim? Adem Aleyhisselam ile havanemizi kandırmak için melek cennete nasıl girmiş kovulduğu halde? Bilmiyorsun. He. Meseleyi anlamadı. <gülüyor> tamam. Neyse. Anlatınca tren, tren geçecek şimdi. En iyisini. Evet. Devam eden rivayette Enes bin Malik'ten geliyor. ve Selam şöyle buyurdu. Ben otururken Cibril geldi ve iki omuzumun arasını dürttü. Kalkıp kuş yuvası gibi iki yuvanın bulunduğu bir ağaca çıktım. Yuvaların birine ben, diğerine Cibril oturdu. Yuva besmele çekip yükseldi ve ötelerin ötesine kadar gitti. Ben gözümü çevresinde dolandırıyordum. Göğe elimle dokunmak isteseydim dokunurdum. Cibril'e döndüğümde sanki o bir eğerin atın sırtına yapışması gibi yerine yapışmıştı. Oradan hiç ayrılmıyordu. Onun Allah'ın bilgisi konusundaki üstünlüğünü anladım diyor. Bu hadis Hammad bin Seleme'den, Ebu İmran El Cevin'den de gelmiş ve ve vesselam şöyle buyurdu. Cibril baygın bir şekilde yere yığılınca, onun kokusunun benim korkumdan ne kadar büyük olduğunu anladım. Bunun üzerine bana kral peygamber mi yoksa kul peygamber mi olmak istersin? Veya cennete mi gidersin diye sorulunca Cibril yattığı yerden bana tevazı göstermemi işaret etti. Bunun üzerine ben de kral değil kul bir peygamber olmak isterim dedi. Yani aleyhissalatü vesselam'a Cibril defalarca gelmiş defalarca vahiy getirmiş ve her seferinde getirdiği vahiyde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun gözüne bakmış ve o neyi işaret ederse ona uymuştur. Hatta ölüm anını hatırlar mısınız Aleyhisselatü Vesselam'ın? Cibril geliyor izin istiyor, ey Allah'ın Resulü kapıda görevli melek var, izin verirsen içeri girecek, izin vermezsen geri dönecek. Ali Senat ve selam ne yapayım diye Cibril'in gözüne bakıyor. İzin ver girsin diyor. Refik alei isterim diyor ve o şekilde Ali Senat ve selam vefat ediyor. Bu arşın en üstü yani Refik alei isterim diyor. 7 kat semanın en üstünü ki orada arştaki kürsünün gıcırdıları işitilen en üst semadır. Allah Resulü orayı istiyor ve en son sözü de boğuyor. Yani Gelen meleklere imanla alakalı kıssalara baktığımızda çok değişik ve imanı meseleleri destekleyen, akidevi meseleleri destekleyen birçok naslar var. Bu gelen ifadelerde bunları anlatan ifadeler kardeşlerim. Mesela diğer peygamber diğer meleklerin görevlerine baktığımızda işte mevsimleri yönet şey yapan, yağmur Tabiat olaylarıyla alakalı İsrafil Aleyhisselam. Ruhları kabzeden ölüm meleği. Ha, ölüm meleğiyle alakalı şunu hatırlatayım kardeşler. Kitap ve sünnette Azrail diye ölüm meleğiyle alakalı bir tane ifade yok. Hep ölüm meleği diye geliyor. Azrail nereden girmiş, nasıl girmiş bilmiyorum. Aynı herhalde Eyüp Aleyhisselam'ın ipine dönmüş bu. Yani İyip, Eyüp'ü İyip'e çevirdikleri gibi bunu nasıl çevirdiler bilmiyorum ama doğru olanı Azrail yerine ölüm meleği kullanmak. Ama maalesef e, topluma ölüm meleği desen ya hocam Azrail desene şuna diye zorla adamı şey yapıyorlar. O yüzden bunun doğrusu ölüm meleğidir. Hızır, Hızır ee, yok. Hızır'da ee, ifade şu Hızır ismi şuradan geliyor Hızır veya Hıdır diye şey yapılır. Musa Aleyhisselam kavminde bir mesele anlatıyor İsrailoğullarından birisi de diyor ki en bilginimiz kim? Benim diyor Allah bilir demiyor Musa Aleyhisselam da Allah Azze ve Celle'den kendisinin, kendisinden üstün daha bilgili kim görmek istediğini söyleyince Allah Azze ve Celle ona işte hizmetcisini almasını, yanına ölü balıkları almasını, nerede dirilip denize girerse orada bilgili olduğu, kendinden bilgili olduğunu. Ve ayetten hadise geçelim. Kendisi e, balıkların dirilip denize girdiği yerde şöyle bir yamaçta beyaz saçlı bir adam oturur vaziyette görüyor. Orada oturur adam manasında, hıdır. Yani bu mana bu. Ee, yani adamın şeklini anlatan kelime bu. Bu bize ne yapıyor? Hızır. Dohan'dımı her şeyi bilen, Hızır gibi yetişen falan filan. İşte Salihkul tabi. Yani Hızır veya Hıdır neyse Hızır diyelim. Bir yamaçta oturan beyaz saçlı, ak saçlı adam manasında. Mana bu. İşte ha, aslı bu. Hani zekat nedir? Temizliktir. Malın kirini temizleyen manasında. Bunun gibi. Namaz nedir? Bir yerde duadır. Bunun gibi. Manası bu. Ama halk arasında hazır dediğini hazır gibi yetiştin. Yani ay. Veya bayram namazlarında şey günü sabahın dördünde adamı çeşmeye götürür gönderirler. Sizin orada gönderir misin Salih? Hızır gelecek testi altına dönecek. Ya, ne inanışlar var. Galibanlar piyango çeker gibi çeşmeye giderler. Evet. Yani bu da bu Nas'lardan bir tanesidir. Hızır Aleyhisselam nedir? Yaşıyor mu? Anadın saydın. Yaşıyor değil mi? He yaşıyor. Bilmiyor diyor. Evet. Biz de adamın her şeyi biliyor diye soruyoruz. onların orada bilinmiyor daha. Evet. Ee, Allah Azze ve Celle... Biz seni öldüreceğiz de onu mu yaşatacağız diyor. Hızır ne yapmıştır? Salih kul ölmüştür. Herkes ölümlüdür. O da ölmüştür. Bu ayetlerinde nedir? Sabittir. Maalesef bazı fırkalar onun sağ olduğunu hatta İlyas'ın da sağ olduğunu kıyamete kadar yaşadığını her sene haçta bir araya geldiği gibi birçok şeyler uydurmuşlardır. Ki aslı yoktur kardeşler. Şimdi Meleklere imanla alakalı, sadece ölüm meleğiyle alakalı bir e, açıklama zikredeyim. Öldüren, dirilten kim? Allah. Ölüm meleği ne yapar? Allah'ın izniyle ruhları kabzeder. Yani bazıları diyor ki o zaman meleklere ne ihtiyaç var? Allah ol dedi mi? Olur. Gidince sorarsın. Allah onu ne yapmış? O işin görevlendirmiş, bitmiştir. Bu bizi hiçbir zaman alakadar kadar Ne yapmaz? Etmez. Ne zaman bu gibi meselelere insanlar burnunu sokmuş, kader inkarcısı olmuş, gelen nasları inkar etmiş, ahirete inkar etmiş, öldükten sonra dirilmeyi inkar etmiş. Demek ki dinde bize nas olarak indirilen neyse biz aklımız onları anlamaya yoracağız. Ya bu nasıl oluyor, nasıl ediyor, şöyle mi oluyor? Vallahi amel edemezsiniz. Hiç yorma. Zaten sana anlaman gerektiği kadarı ne yapılmış? Anlatılmış. Daha buna kafa yormanın bir anlamı var mı? Yok. Peygamberlere iman meselesinde de Allah Azze ve Celle Allah'a ve Resul'a. Yani Allah ve Resul bir şeye hükmettiğinde mümin erkek ve mümin kadının bunda seçme hakkı yoktu. Şimdi diyor ki adam onu da Allah buyuruyor. Ya da Allah buyuruyor ama ne diyor? Allah ve Resulü. Ama Resul da Allah'ın izniyle mi buyuruyor. Aynı ölüm meleğinin ruhları kabz etmesi gibi. Yani bu ince noktayı kavradıktan sonra imanda müşkülat nedir? Yoktur kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Rabbim hakkı hak bilip, hakkı tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak kalan, Samimi kullardan eylesin. Allah Azze ve Celle kavmimizin işlediği günahlardan bizleri mesul tutmasın. Allah Azze ve Celle Müslümanlara, Müslüman topluluklarına yardım eylesin. Kafirlere fırsat vermesin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhüden ilaha ilahe illa ente estağfurike ve etubileh. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.